Sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Merhabalar, ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 21 Ocak 2020 95.0 açık radyodayız önce sağlık programında e, ve konumuzu e, önemli bir konumuz var Ayşegül tanıtacak evet Ayşegül söz sende evet e, daha önceki programlardaki gibi e, tanıtmak istiyorum ben daha anlamlı bu bu dönemde diye düşünüyorum e, Esin Şenol'un akademik e, ünvanlarını akademik başarılarını tabii ki söyleyebiliriz sayabiliriz onunla programın yarısı biter zaten ama ben Esin Şenol için halkın hekimlerinden halkın enfeksiyon hastalıkları uzmanı diye başlamak istiyorum sanıyorum e, en önemli e, ünvan da budur diye düşünüyorum Esin hocam da kabul eder diye düşündüm. Evet, sizinle birlikte, hoş, hoş bulduk. Sizinle birlikte olmak her zamanki gibi çok keyif. Hem ortak lisan, hem ortak dertler, hem bu güzel ve zarif tanıtım gerçekten can sıkıcı günlerden geçiyoruz. Yani iyi geldi. Teselli gibi bir şey sizinle olmak. Şimdi. Şimdi, sevgili Esin sürekli olarak Twitter'da da sağ olsun sevdiği program olarak ilan etmiş önce sağlık programını. ...böyle aynı dili konuşuyoruz... ...Sülen dedi... ...hadi gelin ben bugün bir aykırılık yapayım... ...şey olarak konuşayım... ...farklı bir bakış açısına bakayım... ...daha ne istiyorsunuz... ...bakanlık her şeyi yapıyor... ...niye beğenmiyorsunuz... ...üslükle bitiyor... ...hani... ...pandemi diye... ...konuşacağım bugün yani... ...ona göre... <gülüyor> Tamam, seve seve. Bu argümanı seve seve sürdürürüm ben. Peki, ama Ayşegül'ün galiba pandemi sürecini tartışmaya başlamadan önce bir farklı konuya, önemli bir konuya değinmek istiyor değil mi Ayşe Gül? Evet, Selim Hocam, Ayşe ile birlikte programınızı ben hatırladım. Pandemi günlerinde aşk programını, o korona günlerinde aşk. O programda hep şey demiştik, kolera günlerinde aşk, tekrar korona günlerinde olsa herhalde korona günlerinde cinayet gibi bir şey olur diye düşünmüştük. <gülüyor> Dönem farklı yani Marco yaz nasıl yazardı bilmiyorum. Ee, gerçekten pandeminin alacakaranlığı diye diyeceğimiz bölüm Kadına şiddet kısmı çünkü dünyada da arttı, Türkiye'de de arttı, kat ve kat arttı bu kapanmalarla birlikte. Ama son dönemde kadına karşı şiddet, tabii sadece kadın demeyelim LGBTİ bireyleri de katalım, e, hegemonik erkekliğe dahil olmayan bireylere karşı şiddet e, inanılmaz arttı. Bu konuda ben Esin hocanın hekimler aynı zamanda aydın konumundadır bir aydın olarak görüşünü merak ediyorum. Aslında şöyle yani pandeminin salt yer kürede, insan türünü tehdit etmenin ötesinde çok metaforik anlamları var hep de böyle olmuş zaten. Ee, onun için e, belki de hani veba e, romanı e, bugüne kadar bir pandemiyle ilgili yazılmış e, ne diyelim en varoluşsal en güzel hikaye edilmiş olandır. Çok iyi hikayecilerin eline düşmedi galiba gerçekten Markez'in eline düşebilseydi keşke diye ben de umardım. Biz bunu becerebilir miyiz bilmiyorum. Yani ben de yazmaya, çizmeye meraklıyım ama çok bambaşka bir hani derinlik gerektirir bu konu. Ama şöyle söyleyebilirim, çok metaforik bir anlamı var aynı zamanda. Görüyoruz ki e, virüsün da öyle, yani çok metaforik bir anlamı var. Bütün korkularımızı, bütün sorumsuzluklarımızı, bütün sorumluluklarımızı, bütün benciliklerimizi neredeyse içgüdüsel bir e, varoluş refleksine dönüp ee, tıpkı atalarımızın var olmaya çalıştığı günlerdeki gibi gücü gücü yeteneği gibi bir e, kargaşaya, bir kaosa sürüklüyor. Ee, uzarsa böyle olabileceğine dair benim de vardı öngörülerim. Çünkü zorlu koşullar, e, temelinden sarsan koşullar, bütün bildiklerimizi temelinden sarsan koşullar ve savuran koşullar, sağduyu kaybı ve e, gücü gücü yetene, ne varsa yani şiddetin erkekten kadına, işte güçlüden güçsüze, zenginden yoksula her türlü şiddetin e, ayuka çıktığı maalesef bir dönem. Bu özellikle iyi hakemi olmayan ülkelerde kuralların iyi işlemediği ülkelerde artık buna ben cehalet falan demiyorum olup biten tümüyle bir kurallar ve o kuralların hakemi olmasıyla ilişkili diye düşünüyorum ben. Çünkü hani dediğiniz gibi pek çok toplumda pek çok kuralların iyi işlemediği toplumda da süreç böyle gidiyor. Mesela Amerika'da da azınlıklar çok hasar görüyor. İngiltere'de de öyle. Evet. Ayşegülü sen bir de bir yaşamını itiren saldırıya uğrayan galiba bir hemşire. Evet. E, buradan bahsedecektin. Evet, e, oraya gelecektim. Ömür Eres, e, Kartal'da aile sağlığı merkezinde e, sorumlu olan, çalışan e, bir hemşire Ömür Eres. Çalıştığı yerde, sağlık kuruluşunda e, silahlı saldırıya uğrayarak dün öldürüldü. Bunun tabi kadına cinayet boyutu, kadına karşı şiddet boyutu bir boyut. Sağlık kuruluşunda bu cinayetin işlenmiş olması. Başka bir boyut olarak karşımızda. Ee, biliyorsunuz e, biz benzer cinayetleri Samsun'da Doktor Aynur Dağdemir e, cinayetinde de gördük. Orada e, sekreteriyle e, ilişkili olan kişi gelip e, doktoru da öldürmüştü ama e, şimdi biz şunu da görüyoruz. E, Aynur Dağdemir cinayeti yıllar önce oldu. Yine bir sağlık kuruluşunda yaşanmış cinayette. E, demek ki e, bu konuda önlemde de ee, çok bir ilerleme sağlayamamışız sağlık kuruluşlarında. Biraz onu da anlıyorum. Yani çok basit şeyler aklıma geliyor. Bir panik butonu konulamaz mı? Ee, ne bileyim içeri girdiğinde birisi bastığında en yakın karakola bir e, işaret gönderilmiş olabilirdi. Yani bilmiyorum bunlar önler mi? Ama en azından. Sağlık kuruluşlarına işte panik butonu kondu denmesi bile muhakkak bir caydırıcılık taşır diye düşünüyorum. Acaba buralar hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii bunun biraz daha dışındaki bir boyutta sağlıkta şiddet boyutu da var. Ee, biz iki hafta önce burada bir konu ağırlamıştık. Amerika'dan şiddetin de yüksek olduğu bir e, ülke. E, sağlıkta şiddeti görüyor musunuz sağlık çalışanları ne dedik? Bize oranın acil doktoru boş gözlerle baktı. Yani tabii. Yoktu. Tabii tabii. Amerika evet. Amerika ülkede çok kriminal bir toplum yani kriminal bir toplum ee, onu söyleyeyim ama şöyle sağlıkta şiddet önlenilmek istenilirse önlenilir aslında. Nasıl insanlar millet meclisine girip canının istediğini yapamıyorsa ya da bir yargı merciğine girip e, hakimlere, savcılara canının istediğini yapamıyorsa bir sürü önlem alınarak binaların dokunulmazlığı çok mümkün olmayabilir sizin de söylediğiniz gibi. Çünkü ben kendi nöbet tuttuğum koşulları da düşünüyorum. Kendi nöbet tuttuğum koşullar da ben kapının arkasına falan koyarak 1-2 saatlik uykuya yatmaya çalışırdım. Çünkü göl başında bir kampüste tuhaf bir yerde kamu görevlisi olarak askerlerin hastanede görevlendirildiği şu, o şu demektir. Bir suçu var askerin askerlik yapamıyor ama kamu görevi yaptırılıyor onun yerine yani düşünün düşünün. Suçlu insanlarla birlikte nöbet tuttuğum bir ortamda geçirmiştim ama Türkiye o zaman galiba birazcık daha iyi niyet ilişkileri ve toplumsal e, sözleşmenin birazcık daha iyi işlediği değer sistemlerinin olduğu bir ülkeydi. Bu kadar çok hasar duymuyorduk ve görmüyorduk ama şimdi cesaretlendirici bir şeyler de var ve sağlıkta şiddetin tek sebebi aslında binaların güvensizliği, da değil. Sağlık sisteminin bizzat kendisi sağlıkta sistemin e, şiddetin sebebi. Her gün müşteri-hekim e, ilişkisi olarak sunulan bir sağlık sisteminin ortasında bütün memnuniyetsizliği, hekimlere ve sağlıkçıya ihale edildiği bir ortamdayız aynı zamanda. Bazı yasalar eklemeler yapıldıysa da çok yetersiz olduğunu ve uygulamanın da yetersiz olduğunu biliyoruz. Cezaların caydırıcı olmadığını biliyoruz. Mesela tutuklama var. tutuklama var aslında eklenen o maddede ama tutuklamayı kullanmıyorlar uygulamada nedense. Ee, gerçekten istenilirse durdurulabilir ve bu e, dün e, yaşanan bu olay nereye tırmanabileceğini gösterdi. Bu toplu kriminal süreçlere de götürebilir. Altından kalkılamaz olur cümlesini kuramayacağım. Türkiye çok ilginç bir dönemde. Maşallah her şeyin altından kalkıyor. Son iki haftada iki tane gencicik çocuk biri tarikat yurdunda kaldığı için birisi. Bir, sosyal, bir başka sosyal cinayet nedeniyle biri 16, biri 21 yaşında intihar etti. Bir sürü haksız hukuksuz işte tutuklamalar var, şiddet var. Dün öldürülen sağlıkçı arkadaşımız var ama Türkiye maşallah her şeyin altından kalkıyor. Onun için onu söyleyemeyeceğim ama çok hakikaten bunlar böyle işaret bıraka bıraka gidiyor ve tırmanıyor onu söyleyelim sağlık sağlıktaşı dedim bir de bir özendirme boyutu da var. O da yadsınmaz bir gerçek. Yani gidin şu doktorlardan neredeyse hesap sorun. Bunlar çalışmak zorundalar, size bakmak zorundalar gibi bir söylemilen demokratlaşmaya başlayınca tırnak içinde evet. ülke. Bu da tabii ne var? Demek ki gider hesap sorarım. Yönetici'ler böyle diyorlar. Çekle bir evet. oldu evet. Evet bu tatsız bir konuyla başladık acı üzücü, üzücü hmm. bir konu ama e, biraz neşeli bir konuya geçelim diyeceğim tabii geçemeyeceğiz yani. Pandemiden nasıl bir neşe çıkar bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> hani sonu geliyor değil mi hocam o miktarlarla? <gülüyor> Şimdi bu soru bu soru gerçekten bana çok soruluyor ve evet, evet. hep ben de gülerek şey diyorum evet evet siz sonunu getirmişsiniz belli ki kafada bitirmek lazım önce diye bir cevap veriyorum artık gülerek çünkü gerçekten bütün mizah anlayışımızı da yitirdiğimiz ve evet. Savrulup durduğumuz bir süreçteyiz. Ee, bu omikronun sonu geliyor mu diyenler hep hata katastrofisi yapmış kişiler üstelik. De. Yani salgının Tabii. başından beri sürekli hatalı söylemleri olmuş kişiler salgının sonunu getirecek bu varyant diyor. Bugünkü rakamlara bakın milyonlar milyonlar infekte oldu. Bütün Avrupa kıtasının yarısını etkileyeceği önümüzdeki... 6-8 hafta içinde öngörülüyor ve bu arada tabii ki duyarlı kalmış olan grupları hızlıca yokluyor. O duyarlı kalmış gruplar her ne kadar delta'dan arta kalmış iyi kötü sağlam kişilerse de. Ne kadar sağlam oldukları bir de böylece test edilecek ve o küçük az öldürüyor dediğimiz ölüm rakamları arasına girecekler. Bugünkü ölüm rakamları da hiç açıcı değil. Amerika 800 bine çıktı şaka gibi. Brezilya 600 bin kişi ve biliyorsunuz ki bu rakamlar 2-3 misli kadar. Türkiye'de her gün 150-200 kişi ölüyor. Biz çok sıkıştık gene çok sıkıştık. Onu söyleyin. Yoğun bakımımız dolu. Acil serviste her gün 2-3 tane hasta bekletiyoruz. Ve maalesef bunlar genç ve aşısız insanlar. Ee, insan tabii ki hekim-hasta ilişkisi içinde neden aşısız oldukları falan gibi soruları artık unutuyoruz. Ama e, hiç ölmeyecek bir hastalıktan ölmek. En son şu Checkpoint şarkıcısı e, hastalığını kutladı ve 2 gün sonra öldü. Yani gerçekten dünyanın Tepesine mi bir huni takmak lazım acaba? E, çünkü olup biten bizim hata hata katastrofilerimizin sonucu aslında. Virustan çok onun sonucu. Bunu e, anlamamız gerekiyor. Bir de tabii e, şöyle bir söylevi var. Demin söylediğim gibi çok doğru. Bu omikron sonunu getirecek mi? Ne, gerekçe hızla yayılan ama hafif geçen bir enfeksiyon. E, tabii bunu söyleyenler hani 2020 yılının Nisan Mayıs'ında da Yaz ayları gelince hava ısınacak bu e, salgın söner dediler. Tabii araya e, Türk geni, Türklere özgü e, bir hastalık değil, bize bir şey yapmaz diyenden kelle paça o kısımları geçtik. Onlar ne oluyor? Gerçekten o kişiler konuşmuyorlar televizyonlarda. Büyük Konuşuyorlar ortada. hocam. Pandemiden sonra tekrardan gündeme gelirler diye düşünüyorum. Neyse. O kişiler konuşuyor, onlar bizim e, başımızda vızıldıyorlar. Öyle söyleyeyim mi? Onların büyük bir bölümü şu anda mesela benimle falan çok yoğun bir biçimde ilgileniyorlar. Ben dünyada yani mesela Mehmet Öz falan da biraz safsatacı bir adamdır ama bir zarafeti vardır ve sistemde, e, değer sistemine bir değer verir. Ne olursa olsun belli bir sınırı geçmez Bizde pesmayeliğin zirvesine evet, e, evet. çıktılar. Onu söyleyin. Trollerle dolaşıyorlar, trolletiyorlar. Çok tuhaf şeyler yapıyorlar. Tam tahmin ettiğim gibiler aslında. Öyle evet. söyleyeyim. Tam tahmin ettiğim gibiler. Bu Omicron'un hızlı yayılması, omikron varyantının hızlı yayılması. Ee, tabii bu e, biraz önce Amerika'dan, Brezilya'dan sayısal değerleri ölen yaşamını itilenlerin sayısını verdim. Bu sabah itibariyle Fransa'da dün yeni olgu sayısı 526 bin. Yani 526 bin yeni bir şey. Fakat böyle bir sayısal değer açıklanırken aynı zamanda Fransız hükümeti İngiltere'nin aldığı karara benzer bir kararı 6 Şubat'tan itibaren Fransa'da da artık işte heskotum muadili olan kontrolün azaltılacağı, kısıtlamaların azaltılacağı söylüyor. Yani ülkede olgu sayısı çok yükseldiği halde sonuna geliyoruz gibi böyle bir iyimser bir havayı yöneticiler de yapıyor batıda. Bu çok garip bir şey. Yani dünya çok kötü bir sınav verdi aslında. Birçok açıdan çok kötü bir sınav verdi. Herhalde bunlar değerlendirilecektir. Ama Türkiye'ye gelince tübi, senin de belirttiğin gibi yoğun bakımlar, hastaneler dolu hafif bir enfeksiyon deniyor ama olgu sayısı bu kadar çok artınca onunla ilintili olarak ölümcüllük ya da yoğun bakıma yatışta ister istemez artıyor öyle azal. Bir de hafif ama daha hafif demek doğru olur. Delta'ya göre daha hafif. Evet. Yani Delta 5 şiddetinde bir tsunami ise bu 3 şiddetinde bir tsunami. Çünkü dediğim gibi Delta'nın artık arta kalmış... Sağlam evlere çarpıyor bir yandan. Bir yandan bağışık bir popülasyona çarpıyor. Ee, ama çok hafif olduğunu söylemek çok mümkün değil tabii ki. öldürüyor işte milyonlarca insan hastalandırıyor. Ve binlerce, her gün 7 ila 10 bin insanda omikron sebebiyle ölüyor. Evet. Her harika hocam. Evet, evet. Ayşegül? Evet, Covid ile başladık. Şimdi bir e, soru hakkın var mı şarkı arasını vereceğim. Yok yok varsa. Yo. Tamam. E, tabii sadece Covid 19 değil. Bu dönemde e, solunum yolu enfeksiyonlarını çok görüyoruz. E, Influenza da sezonu açmış gibi görünüyor. E, ben biraz tetkiklerini sormak istiyorum size. Çok da tartışılır influenza'nın tetkikleri. Ee, Covid'de PCR'ı e, bu yöntemi tartışmıştık. Burada antijen e, saptama yöntemleriyle periferde genelde tetkik yapılıyor. E, bu testler sizce e, ateşi olan e, çocuklara, özellikle çocuklara uygulanıyor. Uygulanmalı mı? Bunların duyarlılık ve özgürlükleri hakkında neler söylemek istersiniz? Son dönemde hızlı kart testleri de çok yapılıyor. Evet. Aslında hızlı kart testleri ayaktan hasta bakan merkezler için uygun. Ve hani duyarlılıkları da e, Selim de e, çok iyi birdir Yüzde 60-70 civarında ki fena bir duyarlılık değil diyebiliriz. E, yakaladığımız vakanın kendisinden çok, çocuklardan çok onların riski yakınlarını koruyucu ilaç verebilmek amacıyla tanımlamak istiyoruz. Bir de e, yani... Influenza sonuçta toplumda salgına neden olan ve e, oldukça çaplı bir salgına neden olan bir şey olduğu için bakanın tanımlanması ve e, geçici de olsa izole edilmesi COVID'deki kadar değilse de bu da bir önem taşıyor. Ama biz üniversitede PCR gitmeye çalışıyoruz. Çünkü hangi tip olduğunu anlamak da bizim tarama dediğimiz testler açısından önemli. Ve bizim çıkarımımıza göre H3N2 denilen bir alt tür var şu anda Türkiye'de. Ön planda e, bu influenza e, A'nın bir alt türü gene tedavi yaklaşımını değiştirmese de aşılarda bir miktar etkisizliğe yol açabileceği öngörümüz var. Bu nedenle de evdeki riskli yakınları şu anda çocuklarda ve gençlerde daha çok hakim gibi onların korunması yani biz burada halka biçiminde bir korunma sağlamaya çalışırız influenza vakan etrafında bakımından önemli. Ee, bu arada e, solunum yolu paneli diye bir şey kullanıyoruz biz PCR testlerinde yani geniş bir tarama yapıyoruz. Orada e, RSV adı verilen gene çocuklarda e, bronşit yapan, kurup yapan bir et, e, etkenin olduğunu, para influenza virüslerinin olduğunu da görüyoruz. Pek çok solunum yolu virüsü bu sene fırsat buldu ve çocuklarda da okullar açık olduğu için çocuklardan başlayan bir e, ne diyelim a, hareketlenme var diyelim ama hiçbir tabii ki Covid'in e, yanına bile yaklaşamıyor onu söyleyelim o mikron facia bir durumda Yılmaz değil mi evet, evet. peki e, bir müzik arası verelim e, isterseniz sonradan e, belki de bu hızlı testlerin e, COVID'de kullanımını biraz tartışıyoruz ne evet. geliyor e, efendim bugün parçalarımızı Sezen Aksu'dan seçtik e, malum neden dediğim ne ee, ve ilk olarak da Şahane Bir Şey Yaşamak ismini parçayı çalacaktık. Ama birden öğrendik ki bugün e, Rütük Başkan Yardımcısı tarafından bir uyarı gönderilmiş kanallara. Bu şarkının yayınlanması durumunda ağır yaptırımlarla karşılaşılacakmış. Bu nedenle e, biz çalmayıp başka bir Sezen parçasıyla sizi e, baş başa bırakalım. Parçayı e, sevgili Esin seçti. Belki de aşk lazım değildir. Sezen Aksu'dan dinledik Belki de Aşk Lazım Değildir isimli parçayı seslendirdiği 21 Ocak 2021 Cuma günü 95.0 açık radyoda. Önce sağlık programı ve Prof. Doktor İsim Şenol'la söyleşimizi sürdürürüz. Hocam şu antijen testleri. Evet. Böyle çeşitli ortamlarda tartışıldığında ben bu antijen testlerine baştan karşı olduğumu söyleyince insanlar kızıyorlar. Karşı olmamın nedeni bu antijen testlerine sağlık kuruluşlarında e, bu işte deneyimli çalışanlar tarafından yapılmasına en ufak bir itirazım yok. Benim endişem bunlar Amerika'da Fransa'da olduğu gibi insanlar marketten eczaneden alıp kendileri evde yapacaklarmış. Bu Türkiye'de ciddi bir sorun yaratır diye düşünüyorum. Çünkü İstanbul'da geçen haftalarda bir on gün kadar önce bir tanıdığım kişi e, sağlık çalışanı bu testi yaptı pozitif çıktı. E, peki ne yaptın izole oldu mu dedim. Yo dedi iki maske taktım çalışmaya da, devam ettim böyle şeyler çok olur Türkiye. Onun için evet. bu açıdan riskli olduğunu düşünüyorum ben. ama sağlık kurumlarında yapılması herhalde yararlı. Buyurun. Yani sisteme düşmeyen, sisteme düşmeyen testleme fakat Selim artık yetişemeyeceğiz biz. Çünkü o mikron milyonlar ve şu anda zaten bana sorarsan %15-20'sine ancak yakalayabiliyor test kapasitemiz. Bir de son iki senedir hiçbir şekilde izolasyon ve karantina için ne fiziksel, ne sosyal, ne maddi destek verilmediğini de düşünecek olursan aslında bütün dünyada da e, hiç kimsenin izolasyon, karantina vesaire gibi şeylerle muhatap olmak istemediği de açık. Dolayısıyla e, bir ma e, bilimsel olandan bir miktarda ödün verip ya da mükemmel olandan bir miktar ödün verip ee, daha e, makul olanı yapma tarafında kalmamız lazım. Şimdi bunun iyi tarafı e, şu olur diye düşünüyorum. Haklısın mobil sağlık sistemleri kurulsun kısmında ben başından itibaren en çok tutduranlardan birisiyim ve çok yaygın yapılabilir bu. Türkiye dünyadaki en ucuz sağlıkçı cenneti diyebiliriz çünkü. Şu anda bile istihdam edilecek sağlıkçılar alındığı zaman sağlık meslek lisesi mezunları falan istediğiniz genişlikte Ağ kurabilirsiniz ve bu antijenleri bizim e, Türkiye'de bir Birkent Üniversitesi'nde mesela çok güzel bir laboratuvar üretiyor ve çok çalışıyor, iyi çalışıyor. PCR'la neredeyse denk de çalışıyor. Bizim arzumuz şu, en bulaşıcı olan dönemi hiç değilse yakalayalım. Madem ki %80'i için PCR sistemine girmek caydırıcı ve o kuyruklar caydırıcı ve yorucu, o zaman hiç değilse e, bir bu Kaybettiğimiz %80'in %60-70'ini yakalayabilir miyiz durumu var. Bunun için de en azından kalabalıklaşılan yerlerin yakınlarına kurulmuş mobil sistemler. Ben genelde FTP olanın da dağıtılmasından yanayım. Çünkü okula giden çocukları olanlar falan için hiç değilse 5 gün değilse bile 3 gün göndermemek gibi bir insaf, bir vicdan durumu belki o, o, olur ve yani tamamını kaybetmekten çok daha iyidir. Ama PCR'de bu işi götüremeyeceğimizin artık açık olduğu bariz hem varyant çok yayıldığı için hem PCR test kapasitemizin her bakımdan aslında son e, zorlamalarını yaşadığımız için iki yıldır aynı ekipler aynı şekilde hiç desteklenmeksizin gece gündüz birbirine ka karışarak bu sistemi götürmeye çalışıyorlar. Gelen için de çok yorucu. Hiçbir zaman bizde mobil bir sistem olmadı. Dolayısıyla ben hızlı hızlandıcın test sisteminin bir an önce sisteme integre edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Evet. Evet. Çok haklısın tabii. Bir yandan da İspanya'nın Sağlık Bakanı'nın açıklaması var. Biz bu testleri yapmasak mı acaba? Hiç diye bir yaklaşım var. Bu da tartışılıyor. Avrupa'da tartışılmaya başlandı şimdilik. Yani mantık şu. Eskiden 10 kişinin içinde bir kişi de hastalık varsa bunun COVID olduğunu saptayıp onu izole etmek, önlem almak mümkündü ve yararlıydı. Ama şimdi 10 kişiye test yaptığımız zaman 8 yıl pozitif bulunuyorsa eğer bunu saptısanız ne olur, saptamasanız ne olur, doğru gidiyorlar. Çünkü Avrupa'da tıkandı ama dediğin gibi e, Türkiye'de e, ben e, işte 9 Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesini biliyorum. E, günde ortalama 3-4 en fazla gece de sabah kadar çalışılırsa 5 sikluslan PCR'ya yapılırdı. Bugün e, Ege'deki üniversitelerin e, 16 sikluslan falan çalışmaya başlamışlar. Buna ne e, cihaz dayanır? Ne reaktif dayar, ne de e, eleman dayar. Ama sözü uzattım son bir şey de e, kullanılan Türkiye'de kullanılan PCR testleri e, yine o laboratuvarda çalışanlar kendileri seçemiyorlar testleri. Ankara'dan e, alım yapılıyor. Her seferinde farklı bir marka ve e, tam olarak kalite kontrolleri falan e, dikkat edilmeden alınan kitler diyorlar. Esas sorun herhalde burada diye düşünüyorum. Bilmiyorum Ankara'da havası. Öyle öyle gerçekten öyle. Hepimiz aynı şeyin farkındayız. Yani bunu söyleyince de karşıda tuhaf bir güruh olduğu için farklı anlamlara çekildiği için bunu konuşmaktan da biraz imtina ediyoruz. PCR testi aslında sürdürülebilir bir sistem olmadığı açıktı. Yani hem tedarik hem emek yoğun ee, ve salgının bu kadar uzamasına mutlaka başka bir şey integre etmenin gerektiği de açıktı ama e, bütün Avrupa için şunu söyleyebilirim Selim net olarak net olarak bir vazgeçiş salgından ne? bir vazgeçiş ve biz kafamızda bitirdik durumu var aslında salgın bitmiş falan değil ve ne? ne tarafa evrileceği konusunda hiçbirimizin hiçbir fikri yok çünkü şöyle bir hikaye doğru değil virüsler zayıflayarak falan gitmezler biz yeterince güçlenirsek gideriz Dünya gider. Dünyada 3 milyar kişi henüz tek dozunu bile almadı. Afrika'da aşılananlar tekli rakamlar. Yani hala %10'ların altında. Bunu böyle klasik bir e, devrimci hikayesi sanıyor satın almaya çalışan insanlar benim bu söylediklerimi. Klasik bir eşitlikçilik hikayesi sanıyorlar. Ama e, satın aldıkları öbür hikayesi bu bizi bu salgın noktasına getiren o hatalar felaketinin, bir hikayesi. Hep aynı hikayeyi dinlerken dolandık biz bu hatalara. Evet vazgeçmek istiyorlar. Çünkü sistemleri çökertecek o mikronaksi takdirde. Herkesi saptarlarsa. Onun için açıkça şunu söylüyorlar. Duyarlı olanların bazılarının ölmesini kabul ediyoruz. Katastrofiyi <gülüyor> kabul ediyoruz anlaşması imzalıyorlar. Yapılabilecek bir şey var mı? Beni koysanız başına ne yaparım? Ee, yani bunu sokmamayı başaran ülkeler olduğunu biliyoruz. Evet. Aşılamayı artırmanın bir zorunluluk olduğunu biliyoruz. Bir zorunluluk. Yani bununla ilgili yapılacakların yapılması lazım ve aşılanmış kişilerin korunması lazım. Aslında eğer bizim hedeflediğimiz yüzde yetmiş aşılama işi başarılı bir idi, o zaman ben aşılı kişilerde PCR yapmayalım tarafındaydım. Çünkü o zaman e, yani biz daha... de her evet. Ama bu olmadı ki çok duyarlı insanlar var hala. Tabii. Bence Türkiye'de büyük bir grup hala çok duyarlıken nasıl vazgeçilebilir ki bundan? Yani buna bir çözümü evet. yok benim. Esin bu yurt dışı ile ilgili batı artık şöyle dedin çok katılıyorum buna. Gidişat sanki işte İngiltere'deki kararları benden daha iyi biliyorsun Boris Johnson'ın aldığı kararları. İspanya Sağlık Bakanlığı söylüyor Fransa oraya doğru gidiyor. Evet. Ve genel anlamıyla büyük bu olasılık önümüzdeki günlerde bak göreceksiniz batıdaki bilimsel dergilerde bu iş zaten gripten de farklı değil şeklinde yazılar çıkmaya başlayacak. Evet. Yani bu, bu çok hani bilimin nereye gittiği iki açıdan bir teknoloji nanoteknoloji ne de güzel yerlere geldik nasıl fırladı ve modern yöntemler geliştirildi derken hem tanıda hem aşı hazırlamada nasıl e, istenen hızda ilerlenemediğini yaşadık. Bir bu tartışılacak yani acaba teknolojinin gelişimi e, insanlığın yararına mı oluyor konusu ya da çok mu gerekli şeylere e, zaman ve para harcanıyor. Bir de bu sağlık politikalarının işte e, e, kamuya yönelik, kamu sağlığı, koruyucu hekimlik bütün bunların nasıl reddedildiği ve bunların reddedilmesinin nelere ulaştığı ortaya çıktı bu pandemi döneminde. Eğer doğru ve objektif bakanlar varsa bunu anladılar. Bundan ders çıkaracak mı insanlık? Ben çok iyimser değilim ama büyük balıslıkla dediğim gibi yayın dünyasının, yani yere göğe koyamadığımız, aman da ne saygın tıp dergisi dediğimiz dergilerin, bakın göreceksiniz Mart ayında en azından bol miktarda bu işte zaten söndü ve zaten gripten de farklı değildi şeklinde, yazılarla e, karşılaşırsak ben şaşırmayacağım aynı fikirdeyim bir hikaye satılmaya çalışıldığında en iyi yaptığı iş sistemlerin bu tükenmesi gereken sistemi süslemek süsleyip allayıp pullayıp onu e, piyasada tutmak satılmaya çalışan ve satın alınan hikayede bu evet sonu geldi bitti biz kafamızda bitirelim Başka yolu yok. Değilse aynı şeyi aynı dili kurmaya e, çalışmıyoruz ama şunu biz de söylüyoruz. Covid'le yaşama planına geçmemiz lazım. Herkesin Covid'le yaşama planının ve ülkelerin Covid'le yaşama planının olması lazım. Çünkü sıfır risk hiçbir zaman olmayacak. Risk nasıl yönetilecek ve koord nasıl koordine edilecek bu planların olması lazım. Ama ilk vazgeçecek ülkenin ben de İngiltere olduğunu düşünüyorum. Şimdi sürü bağışıklığını test etmeye çalışan bir başbakan ne kadar bilimle masaya oturursa otursun, Amerika için de aynı şeyi söylüyorum, asla e, bilimi içselleştirmiş olmuyor. Dostlar alışverişte görmesin, başıma bir şey gelmesin diye. Evet arada bir el sıkışıyor. Maalesef bilim de güçlü ve bağımsız bir ses çıkaramıyor devlet masasına oturduğu zaman. Bu bütün ülkeler için böyle. Evet. Peki bir müzik azı daha verelim sonra sözü Ayşegül'e bırakayım ve e, hani, Türkiye'de aşılama bir parçada belki Türk Kovak aşısını konuşuruz. İkinci parça yine Sezen Aksu'dan parçanın ismi Güvercin. Güvercin isimli parçayı dinledik Sezen Aksu'dan 21 Ocak 2020 Prof. Dr. Esin Şenol'la öncesi sağlık programında söyleşimize. Sürdürüyoruz bu son bölümde. İlk sözü. Ben yine Ayşegül'e bırakayım. Demin çok konuştum. Çok teşekkür ederim. Aslında ben ikinize de soru sormak istiyorum. Ee, Sezen Aksu'nun bu şarkısı da e, bildiğim kadarıyla Grantling'in içinde güvercin. E, 15. yıl dönümü oldu. E, ölüm yıl dönümü oldu Dink'in de anmış olalım. E, televizyonlarda, YouTube'larda artık YouTube kanalları da var biliyorsunuz. E, branş dışı doktorların e, her konuda konuştuklarını görüyoruz. Bu Daha çok cerrahların da e, bu YouTube adreslerine sahip olduklarını görüyoruz. E, her konuda e, konuşuyorlar. Enfeksiyon konusunda, viroloji konusunda, endokrinoloji konusunda, biyokimya konusunda. Her konuda e, geniş bir ilgi alanları var, konuşuyorlar. Dahası televizyonlarda da cerrah değil, farklı dallar. E, dan, kardiyoloji filan olabilir. E, bu dallardan kişiler enfeksiyon hastalıkları konusunda ve viroloji konusunda immünoloji konusunda konuşuyorlar. E, yani bunların ayrı uzmanlık alanları var ve çok e, derin alanlar enfeksiyon, viroloji, immünoloji ve hiç uzmanlık eğitime almamış bir e, kişi e, bu dallarda konuşabilir mi? Dahası tabi bu e, medyanın da e, bu konudaki hatasını gösteriyor. Hem muhalif medya, hem e, farklı medya bu isimleri e, çıkarıyorlar. E, senin uzmanlık alanın ne diye e, sormuyorlar. Hani e, bu, bu bana çok tuhaf geliyor mesela. İnandırıcı da gelmiyor o kişilerin söyledikleri. Öyle. Şimdi bilim terbiyesi, bilim terbiyesi var. Bilimin bir sistematiği var aslında. Bilim bulan değildir aslında, soru sorandır. Öncelikle bunu yani bir sorunun peşine düşen ve onu sistematik, metodolojik olarak araştırandır bilim. Eninde sonunda bir cevap bulur ve bulunan cevapta en doğru cevap olur ama cevapta biraz geç gelir. Dolayısıyla bu aceleci, bu tüketen, e, bu e, çok da terbiyeli davranmak istemeyen popülasyonların çok işine gelen bir şey değil. Bilim insanları da biraz doğrusunu isterseniz daha içe dönük ve daha iletişim dili konusunda e, işte e, bilmediği alanlardaki gri zonlardaki e, farkındalığıyla da daha çekimsel konuşan, e, net cevaplar vermeyebilen ya da net cevaplar verir de acil cevaplar vermeyebilen. E, biz ona e, toplantılarda emerging e, questions deriz. Onlara cevap vermeyen insanlardır. Dolayısıyla her boşluk dolduruluyor e, ve özellikle bu popülerite hastalığı bence çağın en büyük hastalığı. Bizi pek çok e, katastrofiye götüren süreç, bu popülerite hastalığında da hemen karşılığı bulunuyor. Ünvanlı kişi bilim insanı demek değil. Ünvanlı kişi uzmanı olmadığı alanda cevap verebilme yetisi olan kişi demek değil. Tam tersi mi? Mesela benim disiplinimde, infeksiyon hastalıkları disiplinimde uzmanlık alanının ne dediklerinde ben iki tane şey sayıyorum. Sadece iki tane şey, 30 yıl boyunca sayısız iş yapmış, sayısız çalışma yazmış bir insan olarak sadece iki tanesini söyleyebiliyorum. Yani derin uzmanlaştığım konu ve güncel olarak da izlerim bu konuyu vaadinde bulunuyorum. İnanın son iki senedir bütün okumalarımın, bütün alanların önünde sadece COVID var, okumalara yetişemiyorum. Ve ben gerisinde uzmanlık alanımla bunları yorumlamakta güçlük çekerken, bu demin size söylediğim hikayeyi satmak konusunda da aslında aşıdan taraf görünüp aşıyla ilgili ikincil süreçleri sürüklemek konusunda da maalesef uzmanlık alanı olmayan, başlık kullanan arkadaşlarımız, İngilizceyi iyi çeviren arkadaşlarımızın çok olumsuz rolü olduğunu düşünüyorum. Net bunu söyleyeyim. Yani aşılı kişilerde de diye başlayan güya aşıyı empoze etme çalışmaları ki ben bir bilim insanı olarak aslında hep muhalif taraftayım, hep soru soran taraftayım ama biliyorsunuz Türkiye'deki ilk inaktif aşıyla ilgili sorgulama sürecim nedeniyle neredeyse bir hani televizyon programcısı tarafından edilmek üzereydim. Türkiye'de hani bu kadar e, karşı tarafın bilgi ve uzmanlığına verilen değer. Ondan sonra süreci ben pandemi sürecinin içindeyim. Artık hani artık siyahlar ve beyazları konuşuyoruz. Gri zonları Algılayamıyor kamu demek noktasına geldim. Çünkü o kadar çok, o kadar çok bilmeyen ses konuşuyor ki. E, ve anlaşılıyor. Kim anlıyor? Ben anlıyorum. Ama hikayeyi satmak ve satın almak isteyen karşılıklı memnun. Onun için maalesef sürece zarar veriyor olmalarına rağmen. Çok da yapabileceğimiz bir şey olmadığını görüyorum. Evet, tabii çok haklısın söylediklerinde. Aslında bu konuda çok uzun konuşabiliriz ama evet. e, basın e, özellikle görsel basında işin daha çok bilimsel doğruları söyleyenlere yer vermekten çok sansasyonel ya da işte magazinsel kısımları daha ağır basıyor. Dinleyiciler açısından yani bilgiyi alanlar açısından da onlar da farklı bir şey duymak istiyorlar. Yani şöyle bulaşır, şöyle korundurdan çok. Ee, bir takım uçuk şeyler ya da duymak istediklerini onlara e, ilginç gelen şeyler işte bir tane yayın var atıyorum fareden insana bulaştı diye. Şimdi ben e, şey, e, SARS-CoV-2 bunu allayıp pullayıp fareden diye bir anlatabilirim yani bir tane yayın var doğrulanmadı. Yani, gelecek falan herhalde yani kanıtlanması lazım ama. Böyle şeyler var tabi farklı uzmanlık deyince de hani enfeksiyon ya da viroloji uzmanlarının dışında belki bir kardiyolog konuşabilir belki bir pediatri konuşabilir ama hani cerrah ya da üroloji ne işi var burada COVID'den onu anlamak mümkün değil <gülüyor> bunu bilemiyorum tabi bu da işin bize özgü bir tarafı ama batıda da oluyor işte Fransa'da evet. Didier Raoult'un başına gelenler adam hala e, bu e, hidroksiklorokin iyidir ve e, aşılır, aşılanlar daha çok ölüyor diyor. Bir de bu, bir de bu çıktı. Yani bunlar <gülüyor> aşılanan grubun içinde daha fazla. Bu nasıl bir e, mantıktır? Nasıl, ya buna nasıl cevap vereceğinizi bilemiyorsunuz ama topraktaki <gülüyor> vatandaş da e, aşılandığı zaman ölüyormuş insanlar diyor falan Yani e, neler duyduk? Canım bu dönemde işte çip takmaya çalışıyorlar, e, RNA, DNA'nın içine giriyor, entegre oluyor. Keşke. <gülüyor> Keşke yani, Bilgeyiz bizi şey yapıyor Bilgeyiz'in işi gücü yok da Türkiye'deki Ahmet'i Mehmet'i Burası yani, <gülüyor> son Millet birbirine düştü Bizde gerçekten bir de sağlık otoritesinin Ya da merkezi otoritenin Bir paye vermesi Ne yazık ki öğretim üyeleri arasında da çok önemseniyor Gereğinden evet, fazla yani. önemseniyor Bilmem nereye müdür ya da bilmem ne kuruluna Seçilmiş olmak çok, Onun da başka nedenleri var Nereden, nereden nereye geçtik Evet yani. evet Evet. Yani dertleşiyoruz aslında bilim insanı, bilim insanı bağımsız bilim insanı olmanın keyfini bilmiyor bundan daha keyifli bir şey yok onu söyleyeyim yani hiçbir makam hiçbir mevki insanı bir sorunun peşinden gitmek ya da uzmanlık alanında insan yetiştirmek kadar besleyemez diye düşünüyorum ben. Evet, peki. Gelecekte antiviraller ve monoklonal antikorlarla bitirelim isterseniz tedavilerde. Neler var bizim onlar? Tamamen... Vitaminler. <gülüyor> <gülüyor> Aa, vitaminler. Kanabis, şimdi bir kanabis fırtınası çıkıyor da klorokin hikayesi gibi olacak bence. Evet. E, da ile in vitro olarak yani deney tütlerinde yapılan çalışmalar ve sonuçlar pek çok ilaç için oldu bu ama doğrudan etkili antiviraller var. Yani şu anda mesela aslında hastanede yatarken verdiğimiz Hastalarda çok da faydası var mı bilmiyoruz dediğimiz remdesivir erken verildiğinde intravenöz yani damar yoluyla kullanılmakla birlikte ilk üç gün boyunca riskli kişiye uygulandığında ciddi şekilde hastaneye düşmeyi ve ölmeyi engelliyor mesela bunu uluslararası e, kılavuzlar e, koydu. Monopravir e, düşünüldüğü kadar başarılı çıkmadı denilse Madem. de denizse de. Eğer o pencere aralığı yakalanabilirse gerçekten etkili ve yüksek olasılıkla temaslı profilaksisinde de yani temas etmiş kişinin korunmasında da işe yarayacak bir ilaç. Ee, başka e, Paxlovid var bir e, proteaz inhibitörü ama bizim HIV'de kullandığımız bir Güçlendiriciyle birlikte kullanılıyor. Paxoviti mesela İtalya ve Amerika çok miktarda sipariş etti. Ve risk aralığını tespit etmek de 5 gün falan gibi daha uzun ve oldukça işe yarıyor gibi. Hani ben olsam Türkiye'de bu üçünü konumlandırırım onu söyleyeyim. Hatta İtalya yüksek olasılıkla evlere bizim hani şu işe yaramadı dediğimiz ilaçları bıraktığımız gibi bırakacak. Dolayısıyla var antibilaylar ama biz bunu HIV'den de biliyoruz ki Antivirallerle bir pandemi bitirilemez, bulaşma potansiyeli eritilemez. Belki de biz bunu bir tek hepatit C'de yaşadık ama havuzu çok iyi ta tanımlayabildik. Havuz çok iyi oturmuştu ve belli bir kaynaktan yani kan nakli alan kişilerdendi. Böyle çok fazla bulaşma yolu olan hastalıklar için bu mümkün olmayabilir. Dağınık hastalıklar için sadece ölümcül olmaktan çıkarır. Zaten de galiba o razı oluşa doğru gidiyoruz hep beraber. Ee, bu rendevisir olsun, diğer antiviraller olsun, orada senin verdiğin bilgi çok önemli. Eğer izin verirsen bir şeyin altını evet. sayın, Bu ilaçların hastalığın hangi evresinde, hangi gününde kullanılması gerektiği çok önemli. Siz farklı bir evrede kullanırsanız a hastasına doğru bir sonuç alırken. B hastasında daha geç bir süreçte ya bu ilaçta hiçbir işe yaramıyormuş diyebilirsiniz. Onun için hangi evrede kullanıldığı çok önemli. Yani ben alayım da bir remdevisiri, hani o intravönözlüğü kolay değil almak belki ama e, elimde bulundurayım gerektiği zaman kullanın. Böyle değil bu işler. Yani bu kadar basite indirgenmemesi lazım. Ayşegül vitaminler dedi. O konuda da neler söyleyeceğini merak ediyorum ama JAMA'da Suma Thomas ve arkadaşlarının bir çalışması var. Yüksek dost cinko ve askorbik as, asit bunun evet. hiçbir şey yaramadığına ait yazı var. Yani bizde de vitaminlere, ha B de vereyim, C de vereyim, D de vereyim derken bir vitamin bombardımanı anlatılmış evet. insanlar. Hastalar da bunları alarak korunacağını düşünen kişilerde ama bu pek doğru değil herhalde. Evet evet sen de çok iyi bilirsin ki immün sistem dünya yüzünde herhalde ne kadarı keşfedilmiştir sence bilmiyorum Selim ama çok çok çok e, karışık bir network yani. Ben, o kadar karışık o, o, bir network. Madem ne kadar e, evet. dedin de ben sana bir şey söyleyeyim. Buradan İmmü özür dilerim. Dağılıyoruz. Hoş sohbet böyle bölünmelere yol açıyor. Viron projesinin sonucuna baktım. Dünya üzerindeki virüslerin yüzde doksan dokuz bilmiyormuşuz evet, evet. Bu korkunç bir sayı yani. Evet, Acayip evet. bir şey değil mi? Evet pardon. Evet, yani İmmü o kadar karmaşık çalışan evet. ve o kadar da bireysel aynı zamanda genel çerçevesini çizmekle birlikte bir sistem ki yani alıp o vitamini kullanıp işte hastalığa savaşına katmak falan gibi böyle bir ulvi misyonu yok. Yani biz bazı ilişkileri lineer kurmaya çalışsak da böyle değil. Tam tersine infeksiyon dönemlerinde vitamin kullanımı ya da işte eser elementlerin kullanımı konusu sekteye uğrar. Siz dışarıdan ne kadar verirseniz verin ve özellikle damar yoluyla verilen bu tür takviyelerin kendisi enflamatuar etki yaratır. Bu ne demek? Yani sizin alarm sisteminizin sesini daha da çok yükselterek daha çok belirti ve bulgu yaşamanıza sebep olur. Onun için bugüne kadar da yapılmış hiçbir çalışmadan da, metodolojik olanlardan da doğrudan bir sonuç alınamadığı için ben kendi pratiğimde de kendim hastalandığımda da vitamin takviyesi yoluna pek gitmeyen bir kişiyim. Bilim bilimin içinde biraz muhafazakar kaldığım söylenebilir belki, ama kanıtsız bir konu öyle diyebilirim evet. şimdi. Çok çok doğru tabii yani özellikle immün sistemin çok farklı koşullarda ve çok farklı parametreyle e, idare edildim. İşte regülatör bir hücreler var filan. E, o nedenle böyle e, A maddesi aldım ya da işte bilmem ne hücresinin sayısını arttırdım. İyi oldu. Bu, bu böyle yürümüyor. Yani sistem böyle çalışmıyor. Dediğim gibi çok karmaşık ilişkiler, ağı ilişkiler e, e, e, dünyası söz konusu. Mi, evet Ayşegül bitiriyoruz programın son soru. Hakkı hmm. sende. Son aslında antivirallere konuşmak istemiştik. Ben şunu sormak istiyorum. Antivirallerden konuştuk. Remdesivir, e, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü üzerinden e, Türkiye'ye getirilebiliyor belli hastalar için gerekli görülen. Monoprivir ve Paxlovid Türkiye'de var mı? Alındı mı? Hiç bilginiz var mı? Monikre bir yerli bir firma üretecek Ayşegül bildiğim kadarıyla bir anlaşma yapıldığını biliyorum. Reç, e, rehbere sokacağız dediği de e, aslında Sayın Bakan'ın bu. Aslında Türkiye sistem olarak, sağlık sistemi olarak yaklaşık 15-20 yıldır koruyucu hekimlikten çok daha fazla tedavi edici bir tarafında kalmaya özeldi ve tedavi edici hekimlik hep teşvik edildi. Birinci basamakta da bu böyle. Dolayısıyla biz ilaç vermeyi ve almayı seven bir e, sağlık kültürüne sahip ya da sağlık kültürsüzlüğüne sahipser Dolayısıyla ben bir antiviral vermenin e, bakanlık tarafından benimsenceğini zaten biliyorum. Umarım e, Selim'in dediği gibi doğru yerleştirilir, doğru zaman aralığında doğru tanımlanır. Çünkü işe yaramayan bir antiviral işe ve yaramadığı bir zamanda verilmesi hasa hanesine yazılır. Onu söyleyelim. Bunun da doğru konumlandırılması çok önemli. Ama Paxlovid konusunda bir gelişme yok. Aslında Paxlovid daha başarılı Molnipravir'den. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Hı. Hem de daha yüksek bir etki gösteriyor. Onu da söyleyelim. Ee, Antibiraylar daha gelişecektir diye düşünüyorum. Üç, üçünden sadece bir o da bir yerli firmaya ürettirilerek Türkiye'de ve rehberde olacak. Yüksek olasılıkla e, insanların evine bırakılacak. E, bu da yanlış olur. Evet ne yazık ki sürenin sonuna geldik. E, çok keyifliydi her zaman olduğu gibi seninle konuşmak ama e, madem sen de bizim programımıza katılmaktan mutlu oluyorsun o zaman seninle bir süre sonra tekrar program yaparız. Umarım Omikron'dan bakayım Yunan alfabesi var önümde. Onun devamında ne gelecek? Daha fi, daha. Rho Sigma Taf epsilon Phi Y fi, hi var. Bunlardan hangi varyantlarla karşılaşacağız? Evet konuşacağız. Ne evet konuşacağız. Peki tekrar çok çok teşekkürler bu yoğunluğunla. Çok teşekkür çok, çok ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli her zaman. O zaman sana yeni bir Sezen Aksu şarkısıyla veda edelim. Ee, parçanın adı sakın ola ki Karl Marx falan düşünme ama parçanın Manifesto. En <gülüyor> sevdiğim <gülüyor> şarkılarından. görüşmek üzere. <gülüyor> Görüşürüz. Sağça. Güzel hafta sonları. Görüşürüz. Tamam, sağ ol. Önce sağ Hazırlayan ve sunanlar? Ayşegül Tözeren ve Selim Badat.